Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu haftaki podcast'imize hoş geldiniz. Artık buna alıştınız herhalde. Tek kişilik böyle. Tek bir konu çerçeve, çerçevesinde olan genelde de top 10 türü podcast'lere. Bu seferki arkadaşlar biraz değişik olacak. Şunu düşünüyordum. Hani geçen hafta şey yaptık ya. Herkesin çok sevip de bir tek benim sevmediğim filmler işte overrated dediğim filmler yaptık ya. Bu hafta da bu haftada tam tersini yapmayı düşünüyordum. Hatta listem falan hazırdı. Ama ikisi arka arkaya olsun istemedim. O yüzden ona biraz süre vereceğim. 1-2 hafta vereceğim. Bu hafta gerçekten yoğun geçti. Bir sürü efe laneti bahanemiz var. O yüzden onları tek tek sıralamaya gerek yok. Sonuç itibariyle bunun haricinde yani işte top 10 filmler haricinde konularım hani hep var diyordum ya üzerinde çalışmalarım devam ediyor diyordum. İşte ekstrem tanrılar olsun, bilimle ilgili bazı köşeler, korkuyla ilgili bazı köşeler. Ondan sonra işte entel film seyretme vesaire. Bunların hepsi nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar, yarım yarım kalıyor. Araya ondan sonra video montajı vesaire giriyor. Zaten biliyorsunuz <gülüyor> kanalımda tadilat var. Bir iki tane eskilerden video tekrardan yükledim. Dört ya da beş tane olması lazım. Müziklerini değiştirerek veya Türkçe ise Türkçe kısmını atıp tekrar yabancıların seyredeceği şekilde ikinci bir versiyonunu yükleyerek herkese ulaşabilmek için. Ancak bir tane tanıdığım bana gelen kutusunu gösterdi. Ve şöyle bir şey gördüm. En aşağı benim 20 tane falan eskilerden 10-20 tane eskilerden videom gelen kutusuna düşmüş. Sanki yeni yüklemişim gibi. Sizin de eğer bu şekilde gelen kutunuza düştüyse arkadaşlar ben onları yeniden yüklemedim gerçekten. Onları sadece ve bir tane playlist hazırladım, çalma listesi hazırladım. Onları o playlistin içine attım. Başka bir şey yapmadım yani. O yüzden çok saçma sapan videolar gelebilir. Yani gösteriyor işte arkadaş, seneler öncesinden İngilizce konuştuğum bir konuşma videosu falan. Hani bunları <gülüyor> bunları da tekrardan yükledim sanmayın. istiyorum. Öyle bir intiba oluştuysa ve gerçekten de gelen kutunuzda böyle 20 tane falan benim videomdan gözüküyorsa kusura bakmayın. Gerçekten YouTube'un suçu herhalde. <gülüyor> suçu ona atıyorum ama gerçekten de öyle yani. Her neyse arkadaşlar. Konumuza gelelim. Ne yapacağız diye düşünürken çünkü hep kafamda şu vardı. Şimdi Enter filmlerine başladık. Bir yere kadar geldik. Onu mu tamamlamaya çalışalım? Ekstrem tanrılarda bir yere kadar geldim. Onu mu tamamlamaya çalışayım? Bilimle ilgili bir iki konu toplamıştım. Onu mu tamamlamaya çalışayım derken bugün hepsinden biraz biraz yapacağım. Gerçi siz büyük ihtimalle İsimden anlamışsınızdır. <gülüyor> Heyecanlı kaçtı değil mi? Bugün yeni yerimdeyim. Arka odada oluyordum normalde. Arka oda şu an boya altında. Yani hem evde tadilat var bizim... ...hem de, şeyde de YouTube kanalımda da tadilat var. O yüzden şu an salondayım. Bakalım mikrofonu kutunun içine koydum. Sağdan soldan ses gelmesin diye... ...ne kadar etkili olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar. Hepsinden biraz biraz yapacağız. Yani ilim, bilim, film köşesi olacak. Nasıl güzel değil mi Tabi ilimlerken ekstrem tanrılar Yani din Şimdiye kadar okuduğum ekstrem tanrı bölümleri Zaten yavaş yavaş Birbirinin aynısı olmaya başlamıştı Onlar gibi çok fazla var Çok fazla tanrı var Bunu zaten yani insanların Bunu bilmesi benim için çok önemli arkadaşlar Yani hala da Hala da bakın bugün bile geldi yani Bugün bile birisi mesaj atmış Uzun uzun yazmış Tamam mı Belimizde 20 milyar nöron var bilmem ne şunu. Ondan bir de şey böyle tamam mı? Sanki kendi yazıyormuş gibi. Biraz da şimdi galaksilerden bahsedelim falan. <gülüyor> böyle gidiyor tamam mı? Galaksiler işte gezegenler birbiriyle çarpışmadan ilerliyor bilmem. Şimdi arkadaşlar galaksiler birbirinden çarpışmadan ilerliyor. Onu zaten geçeceksin de bu konuyu zaten yani o galaksileri zaten daha önceden konuşmuştuk veya insan vücudunda da, daha önceden konuşmuştuk. Yani birincisi insan vücudu kusurlu mu? Kusursuz mu? Kusurluysa Kusursuz bir varlık neden kusurlu bir şey yaratsın? Doğuştan hiçbir suçu olmadan hastalanıp ölecek insanlar neden yaratsın? Kusursuz olan bir varlık. İkincisi evren kusursuz mu? Uzay kusursuz mu? Eğer kusursuz olsaydı güneş sistemi bile bugünkü haline çok fazla gezegen başlayıp birbirleri çarpışa çarpışa birleşe birleşe hatta dünya bile yandan yemiş. Teyel gezegeninden biliyorsunuz. Bu şekilde parçalana çarpışa. En son son haline gelmek yerine hatta Neptün'le Uranüs yer değiştiriyor. Bunlar olmak yerine hatta biliyorsunuz Andromeda ile Samanyolu gök adaları birbirin içine girecek birkaç milyar yıl olarak. Bunlar olmak yerine eğer gerçekten kusursuzsa neden baştan böyle kurulup düğmeye basılıp simülasyon gibi ilerletilmedi? Bu konuyu konuştuğumuzda biliyorsunuz bazı arkadaşlar hatta bazısını bazılarınız görmüş, görmüştür. Şöyle bir cevap geliyor. Düz bir tel gösteriyorlar. Bak diyorlar bu düz tel. Evet. Bunun bir manası var mı? Şimdi teli kıvırıyor falan. Böyle bir düğüm falan atıyor. Bak diyor bu daha manalı. O yüzden diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tabii o kendi çapında o şekilde inandırmış olabilir kendisine ama sonuç itibariyle arkadaşlar bilmek, bilimle ilgili bu çok önemli. Bilmek, bilgi arttıkça bu tür şeylere olan bağlılık, bağımlılık, inanç yavaş yavaş azalıyor. Bu kesin bir şey yani. Aynı şekilde işte o yüzden bu ekstrem tanrı bölümü benim için önemli. Onlarca arkadaşlar ben size kaç tane yaratılış mitolojisi var desem belki 5-6 tane sayarsınız. Hindu, Hinduizm dersiniz. Ondan sonra Budizm pek sayılmaz yaratılış mitolojisi olarak. Hinduizm dersiniz. İran belki diyebilirsiniz Perslerin. işte mitralar falan. E Yunan Zeus'un yaratmış olması. Yani Yunan diyor ki Zeus yarattı bu dünyayı ve evreni. Ondan sonra Romalılar diyor ki hayır Jüpiter yarattı. Ve hepsinin yaratılış e, hikayesi de farklı yani. Ondan sonra biliyorsunuz zaten İbrahim'i dinlerde nasıl yaratıldı. İşte 6 gün içinde. Şu gün şu yaratıldı. Bugün bu yaratıldı. Mesela çok çok çok basit. Bak insanlar kendini kandırmasa. Gelip hala da bana bunlar nasıl tesadüf olur. Hayır insanlar kendini kandırmasa tamam mı? Açacak ilk sayfa tamam mı? 1. Sayfa 1 gol 1. Açacak. Diyecek ki. Tam hatırlamıyorum kaç gün olduğunu. Ama önce dünya yaratılıyor, şeyler su falan oluyor. Ondan sonra yıldızlar yaratılıyor. Hatta Güneş, Güneş'ten sonra yıldızlar falan. Şimdi bunu görecek, ondan sonra diyecek ki, ...aa tamam bunu birisi uydurmuş bitti. Kapatacak, gidecek ondan sonra. Bu kadar basit. Bakın birinci sayfa, birinci sayfa. Kendi kendimize dürüst olduğumuzda açacak birinci sayfaya bakacak. Ne diyor burada? Yaratılış, neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben size İran mitolojisini göstersem, Bak diyeceğim. Bak desem İran'ın yaratılış mitolojisi var. Bunun da işte eskiden Persler bunun doğru olduğunu düşünüyormuş. Sence bu doğru mu diye birine göstersem. Orada mantık dışı bir şey gördüğü zaman ne der? Olur mu böyle şeyler değil mi? Bu ne ya der? Olur mu böyle şeyler? Ve bu mantıksız bir şeyler. Bu da aynısı işte arkadaşlar. Ve işte dediğim gibi 5-6 tane yani çok bilinen yaratılış mitolojisi var. Ama şu kitapları açtığınız zaman. O kadar çok görüyorsunuz ki onlarca belki yüze yakın Japonlarınki farklı Şintoizm bilmem ne onların nasıl dünyanın nasıl yaratıldığı hikayesi farklı. Ondan sonra gittiğin zaman ya şeye Uganda falan ya. Uganda tamam mı? Uganda diyor ki mesela şu an ismi hatırlamıyorum şey Ubuntu de tamam mı? Ubuntu tanrısı yarattı diyor. Onların daha yakın ha. Bak mucize çıkaracak olsun onların daha yakın. Neden? Çünkü onlara göre insanlar zenci yaratılmış. Şimdi ilk homo sapiens de zenci. <gülüyor> Al sana mucize. Nereden bilmiş? Bilim adamları nereden bilmiş? Şey pardon. O kit kitabı yazanlar nereden bilmiş? Demek ki Uganda tanrısı gerçek tanrı. Bu yüzden önemli arkadaşlar. Bizde bu bilinmiyor. Bunlar bilinmiyor. Yani bu kadar çok yaratılış mitolojisi olduğu bilinmiyor. Bizde bir tane olduğu sanılıyor. O yüzden de deniyor ki işte... Bu atomlar nasıl birbirine çarpışmıyor? Demek ki kanıtlandı. Evet neyse. Ekstrem tanrılardan 3 tane gene mitolojik figür sayacağım, okuyacağım. İlginç olduğunu düşündüm. Bir tanesi bize yakın olan bir tane. Satan. Satan diyeceğim, şeytan demeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz iblis ile şeytanın farklı şeyler olduğunu anlatmıştım bir kere. Kur'an'da iblis olarak geçen varlığın karşılığı aslında Satan. Şeytan cin olarak geçiyor. Yani bir cin türü olarak geçiyor. Kur'an'da şeytan dendiği zaman farklı bir varlık. İblis dendiği zaman farklı bir varlık. Satan ise iblis. O yüzden ben Satan demeye devam edeceğim. Kafa karışıklığı olmasın diye. Burada daha önce söylediğimin aynısını söylemiş zaten. Yani benzerini söylemiş. Diyor ki gerçekten eski ahitte Satan bir iki kere gözüküyor. Bir kere falan gözüküyor. Ve böyle her kötülüğün şeyi... A'sı babası insanları kötülüğe sevk eden bir varlık falan değil. Sadece Tanrı'ya şey yapıyor. Challenge atıyor. VSE atıyor tamam mı? <gülüyor> Tanrı'ya diyor ki. Bak diyor şurada bir tane senin kulun var. Bu kulun elinde her şey var. Ama bu kulun elindekileri alırsak o sana tapmayı bırakır. Bu hikayeyi zaten anlatmıştım o yüzden. Bunun detayına girmeyeceğim. Ama sadece bu hikayede geçiyor. Bütün kötülüklerin anısı olarak geçmiyor. Ve tabii şunu düşünecek. Sinizdir. O zaman sadece burada geçiyorsa Adem ve Havva hikayesinde ne var? Adem ve Havva hikayesi arkadaşlar orijinalinde eski ahitte yılan diye geçer. Ve şunu diyebiliriz tabi. E, o belki iblis ama yılan kılığına girmiştir. Çünkü zaten yeni ahitte öyle deniyor. O aslında iblis de, de yılan kılığına girdi. Yani o aslında seytandı ama yılan kılığına girdi deniyor. Ama bunun sonradan uydurma bir şey olduğu şuradan bence belli. Yılanın hesapta bacakları varmış galiba. Hani her kertenkele gibi. Ceza olarak, Tanrı ceza olarak yani insanları o elmayı yedirdiği için onu cezalandırıyor. Ceza olarak da kolunu yok ediyor. Diyor ki bundan sonra sürünerek gideceksin artık. E şimdi şeytan olsa niye böyle bir ceza versin şeytana? Şeytan olsa ceza vermiş olmuyor ki yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Tanrı bilmiyor mu onun aslında şeytan olduğunu? Bunun gibi arkadaşlar çok... Örnek görebilirsiniz. Oturup biraz düşündüğünüzde gerçekten kafanızı kurcalayacak. Ve cevabını düşüneceğiniz şeyler görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi mesela şunu hiç merak ettiniz mi? Ben Sümer mitolojisine baktığım zaman uyandım. Şunu merak ettiniz mi arkadaşlar? Nuh tufanını biliyoruz. Nuh tufanı eski ahitte de Kur'an'da da tufanın sebebi olarak ne geçer? Ne geçer? İnsanlar çok kötüydü. Değil mi? İnsanlar çok kötü. Oldular kötülük yaptılar o yüzden ben onları yok edeceğim. İyi de ne kötülük yaptılar? Ne kötülük yaptılar? Bu nasıl yazmaz? Her şeyi detayına kadar yazarsın. Bu nasıl yazmaz? Ve peygamberlerin bile, Nuh'un bile veya bir sürü Lut'un bile yaptığı bazı kötülükler, Lut'un değil de Lut'un kızlarının bile yaptığı bunların bazı kötülükler var. Çok ağır kötülükler var. Bunları burada söylemeyeceğim ama. Veya Hızır'ın yaptığı bazı kötülükler var. Tabi orada kötülük olarak geçmiyor. Şimdi bunlarda bile hiçbir şey yapmamışsın. Çoğunu uyarı yaparak geçmişsin. Ama öyle bir durum olmuş ki bütün insanları yok etmeye karar vermişsin. Selle. Ne olmuş? Ne kötülük yapmışlar? Ne kötülük yapmışlar? Cevap neden yok biliyor musunuz arkadaşlar? Cevap yok. Cevap yoktur. Kötülük yapmışlar sadece. Cevabın neden olmamasının sebebi şu benim gördüğüm kadarıyla. Bu hikaye Sümer mitolojisinden alıntı. Ve Sümer mitolojisinde bunun gerçek sebebi ortaya çıkıyor. Bir sürü tanrı var. Ben şu anda hatırladığım kadarını söylüyorum. O yüzden siz ezberden arkadaşlarınıza söylemeyin. Bu söylediklerimi kontrol edin. Okuyun biraz da siz de. Kulaktan kulağa olmasın yani. Genel olarak olay şu. Bir sürü tanrı var Sümer mitolojisinde. Hava tanrısı Enlil. Zaten tanrıların başı gibi bir şey. Su tanrısı Enki var bile. Enki insanları seven bir tanrı. Enlil ise baş böyle patron tanrılardan bir tanesi. Şimdi İnsanları yaratıyorlar. Neden? Tanrıların işlerine yardımcı olsunlar diye. Böyle biraz köle gibi, biraz böyle uşak gibi tanrıların işlerine yardımcı olsunlar diye. Ve gerçekten de insanlar tanrıların işlerine yardımcı oluyor. Uşaklık yapıyorlar. <gülüyor> Mitolojiden mitoloji değişiyor. Onlar da oldu dedi oldu yokmuş demek ki. Böyle uşaklara ihtiyaç duyuyorlar. Daha sonra insanlar aşırı gürültü yapmaya başladı ama aşağıdan. Bunlar yukarıda çok rahatsız oluyor özellikle Englili işte. O çok rahatsız oluyor. Sabah akşam uyuyacak uyuyamıyor falan. Uyumayı ben uydurdum gerçi de. Vardır onlarda çünkü rüya gören Tanrı bile olduğuna göre. Gürültüden çok rahatsız oluyor. En sonunda diyor ki tamam ben bunları artık yok edeceğim yeter. Yet Şey olmadı diyor yani. Hani tamam güzel bize hizmet ediyorlar ama bu gürültüye değmez diyor yani. Nasıl bir gürültü ne pis bir gürültü yapıyorlarsa artık aşağıdan. Davul huzuruna çalıyor herhalde. Bu arada arkadaşlar podcast ambulansımız geçiyor. O yüzden böyle bir karar veriyor. Enki bunu görüyor. Enki de işte tabii insanları seven bir tanrı olduğu için halkın adamı yani halkın tanrısı bizden biri. Öyle olunca o da gidiyor insanlardan. E, utna piştim diye aklımda kalmış ama değil. Çünkü Utna piştim de Gılgamış destanında. Bu ikisi farklı destanlar hatırladığım kadarıyla. Yani kısacası Nuh'un Sümer karşılığı olan arkadaşa uyarıda bulunuyor. O da aynı şekilde bir gemi inşa ediyor. O yüzden mesela Nuh'ta, Nuh tufanında insanların neden sel baskınını hak ettiğini söylemezler. Çünkü sebep bu. Böyle bir şey söylemeyi herhalde şey yapmışlar. <gülüyor> Cesaret edememişler. Biz bunu söylersek bizi tefek koyarlar diye düşündüler herhalde. Evet arkadaşlar Satan dediğim gibi daha sonra yeni ayıttedir. Ben yayın, yeni ayıtte gelemedim. Gelir mi gelir miyim? Onu da bilmiyorum. Bir yorum yapan bir grup vardı. Oradan paragraf paragraf dinliyorduk. Çok iyi oluyordu. Yedire yedire. Birkaç senede eski ayet bitti. Yeni ayette ama onu biliyorum. Yani şeytan için bütün kötülüklerin anası, bütün kötülüklerin babası. Mesela şunu düşünüyor musun? Sat bir yani bir insan neden satanist olur? Şeyleri geçiyorum. Troll, <gülüyor> troll satanistleri geçiyorum. Çünkü Amerika'da onlar da var. Diyorlar ki tamam bu sizin inancınız Adamlar kendisi ateist aslında Ama diyorlar ki tamam sizin inancınız buysa Bu da bizim inancımız Böyle mesela dini çocuk kitabı bastırılıyor ya Bunlar da dini satanist kitabı bastırılıyor Çocuklara bedava dağıtıyorlar Bir şey olunca bu bizim Dinimizi yayma özgürlüğümüz diyorlar Onu geçiyorum Onun haricinde sebep bu Aslında şeytan her türlü kötülüğü yapın için tecavüz edin öldürün Demiyor Ne diyor tapmayın diyor yani bu Tanrı'ya tapmayın diyor. Bazen işte başka Tanrı'ları tapın diyor. Bazen işte kendinizi tamamen vermeyin diyor. Bırakmayın diyor. Şimdi insanda bunu gördüğü zaman diyor ki şeytan diyor. ve işte iblis diyor aslında bizi düşünüyor. İnsanları düşünüyor diyor. Diğeri diyor Tanrı diyor kendinize tamamen kendisine tamamen tapınmamızı istiyor diyor. Gibi. Hep şun derler ya ateizm satanizme bir geçiştir. Hayır tam tersi satanizm ateizme geçiştir. Seytanı geçtik. Satürn. Satürn'ün tanrı olduğunu hep biliyoruz. Ama ne tanrısı? Tarım tanrısı arkadaşlar. Normal şu anda yaşanılan zamandan birkaç çağ önce, e, altın çağ denilen bir zamanda e, Satürn tanrı oymuş yani. Roma mitolojisine göre. Ve insanlara tarımı tabii ki ve el işlerini öğreten bir tanrı. Çok fazla bir açıklaması yok ama burada çok korkunçlu bir <gülüyor> resim var. Satürn Devouring his children diyor. Bunu zaten Google'da bu şekilde yazarsanız çıkıyor. Gerçekten çok korkunçlu bir resim. Neden kendi çocuklarını yiyor anlamış değilim. Bir de şu var arkadaşlar Sphinx. Sphinx'i biliyorsunuz. Nerede uydu o bakayım? Sphinx'i zaten biliyorsunuz. Bu işte Mısır'daki o dev kumdan heykel gibi bir şey yapmışlar ya. Ama bunun ne olduğu, nasıl bir varlık olduğu. Bu Tanrı değil, mitolojik bir yaratık Mısır mitolojisinden. Birkaç tane farklı şey var, hikaye var. Hera insanlara ceza olsun diye yolladı deniyor. Apollo insanlara ceza olsun diye yolladı deniyor. Sonuç itibariyle Sphinx kafası insan kafası olan ve şu Mısırlıların kafalarına taktıkları o şapka takke türü şeyi takan kanatları olan ve vücudu da aslan vücudu olan bir yaratık. Dediğim gibi Hera veya Apollo İnsanların üzerine insanlara, la, insanlara lanet gibi <gülüyor> üzerine çöksün diye yollamış. Çok ilginç bir hikayesi var. Herkesi yolda böyle kıstırıyormuş köşeye. Diyormuş ki sana diyormuş bir bilmece soracağım. Bu bilmeceyi bilirsen lanet kalkacak insanların üzerindeki bilmezsen kalkmayacak. Burada lanetin ne olduğunu söylememişler gerçi. Soru da şuymuş. Hangi hayvan sabah 4 ayaklıdır, gün ortasında 2 ayaklıdır. Gün batarken de 3 ayaklıdır. Bunu belki bilmece olarak bir yerden duymuş olabilirsiniz. İşte ilk buradan çıkıyor Kimse bilememiş tabii. En son Oedipus denilen bir arkadaş. O söylemiş bu hayvan demiş insandır. Neden? Çünkü doğduğunda emeklediği için 4 ayaklıdır. Sonra ileride ayağın, ayaklarının üstüne çıktığı için 2 ayaklı. Daha sonra da iyice yaşanıp baston kullandığı için de 3 ayaklı. Vay be baston zamanlarda varmış demek ki. Bu şekilde biliyor, that escalated quickly gelecek şimdi. Sphinx buna dayanamıyor ve kendisini uçuruma atıp öldürüyor, intihar ediyor. Bu, bu arada arkadaşlar Yunan mitolojisine göre. Çünkü Sphinx hem Yunan mitolojisinde hem Mısır mitolojisinde var. Şu anlattığım hikaye Yunan'a göre. Mısır'a göre ise piramitlerin koruyucusu ve aynı zamanda da Ra'nın da bodyguardı, fedaisi. Evet bu kadar. Aslında bir sürü değişik ekstrem tanrımız var. Ama çok fazla da bunun üstünde durmak istemiyorum arkadaşlar. Aslında düşünecek olursanız şimdi bütün bir yani bir saatlik bütün bir podcastin sadece ekstrem tanrılarla ilgili olması sıkıcı olurdu değil mi? Evet bence de. Şimdi gelelim bilim köşesine. Bilimle ilgili ilginç iki tane şey söyleyeceğim. Bu arada acaba şu buzdolabının sesi geliyor mu? Gelmemesi için her türlü izolasyonu yapmaya çalıştım ama. Neyse kendime not bunlar hep arkadaşlar zaten. iki tane ilginç olay. Birincisi aslında tam bunu videonun ismi olarak koyacağım. Tabi yapmayacağım öyle bir şey de. Baya bir clickbait olur. Baya bir millet küfreder yani. Mu kıtası bulundu mu? Hatta direkt mu kıtası bulundu diye. Son dönemde aslında çok uzun süredir kayıp bir kıta üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Yani bir 10 senedir falan. Son olarak bunun varlığı... Kesin olarak kanıtlanmış. Deniyor. Ama biliyorsunuz kesin olarak kanıtlandı. Dendikten sonra bile bazı şeyler çıkabiliyor. Ama gerçekten Wikipedia'ya baktım şu anda. Bir kıtadır diye geçiyor. Ama tabii ki adı Mu değil. Zealand diye geçiyor. Yani o Yeni Zelanda var ya. Bu sadece Zelanda. Daha doğrusu Zelandia. <gülüyor> Abi. Hollanda'nın yanında bulunsa e, Yeni Zelanda'nın yanında bulunduğu için Zelandia diye diye Kıtın adı. Daha doğrusu hatta ben be, yani anladığım kadarıyla Yeni Zelanda'nın devamı gibi bir şeymiş yani. Düşünsenize arkadaşlar bir düşünün. Hollanda'nın yanında bulunacak ve Hollandiya Hollandiya diye ismi konulacak. Nasıl göt alırız ama? Nasıl göt alırız abi? Hollandiyaca biliyorum diyen abiyle dalga geçtiğimiz için. Evet. Gerçekten ilginç. Mu kıtası ile ilgili efsaneli biliyorsunuzdur. Şimdi ona bakıyorum. Yer olarak yakın, aynı değil ama yakın Zelandiya'ya. Ama boyut olarak çok farklı. Mu kıtası Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde. Zelandiya ise Avustralya'nın yarısından biraz daha büyük. Ancak şöyle bir şey var. Bazı işte Mısırlılar ve başka gene kavimlerin Mu kıtasından kaçtığı, göç ettiği iddia ediliyor. Acaba diyorsun bu Zelandiya'dan da gene, Zelandiya'dan kaçıp da başka yerlere göç eden kavimler var mı? Ve işte mitolojilerde muh diye geçen aslında bu kutam Çünkü sonradan batmış olduğu belirlenmiş yani. Varmış ama sonradan batmış olduğu belirlenmiş. Gerçekten ilginç. Yani böyle bir olayın aslı var. Bu olayın aslından yola çıkarak böyle bir mitoloji efsane mi yapıldı? Bunlar gerçekten kafa kurcalayıcı şeyler. Zaten daha fazla şimdi yakında yüz, yüzeye çıkar. Orada anlarız. Bunu söylemişken hemen genel kültüre girelim. Muh ve Atlantis İki tane kayıp kıta arkadaşlar. Mu nereden geliyor bu arada? E şeyden. Juhani var ya alfa, beta bilmem ne. O harflerden bir tanesi. Mu. Bunları yeri neresi arkadaşlar? Mu kıtası Pasifik'te. Tamam Yani şeye gidiyorsun. Avustralya'ya. Avustralya'nın da doğusuna gidiyorsun. Orada büyük bir boşluk var ya Pasifik'in içinde. Yani o Pasifik'in ortasını neredeyse kaplıyor gibi bir şey. Bir. İkincisi de Atlantis. Atlantis'te tabii ki Atlantik Okyanusu'nda. O da neredeyse şeyi kapatıyor arkadaşlar. Hani biz buradan uçakla gidiyoruz ya okyanus ötesine. Atlanti'yi geçiyoruz. Ha o okyanusu kapatıyor. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Atlantis diye bir kıta olsaydı biz Amerika'ya trenle gidebilirdik. <gülüyor> ne kadar güzel olurdu. <gülüyor> Aralara köprü yapacaksın abi. Aralara köprü yapacaksın. Oo! Düşünsene, bineceksin abi hızlı trene, yardır ondan sonra Amerika'ya. Şimdi geldik beyin fırtınası köşesine tamam mı? Şimdi işin güzel yanı bu. Tamam, bu kıtalar yok büyük ihtimalle çünkü olsa bulunurdu. Sonarla vesaireleri bulunurdu. Ama şunu soruyorum, yapsak nasıl olur? Yapsak nasıl olur? Fikir benden. Belki ileride bilim kurgu hikayesine koyarım. Yapabilir miyiz? Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Nasıl yapacağız? o kadar ok çünkü hani biz mesela denizin içini nasıl doldururuz? Nasıl doldururuz? Alırız işte bir yerden bir dağma, bir şeyler alırız. Denizin içine atarız herhalde öyle bilmiyorum. Hiç hayatına deniz doldurmadım. Ama değil mi? Öyle kayalık atılır önce. Ondan sonra işte moloz, bilmem ne derken doldurulur deniz. Şimdi neredeyse dev gibi bir okyanusu doldurabilecek kadar karayı nereden bulacaksın? Bir yüzdürmekten de bahsetmiyorum. Yüzdürmek de değil yüzen şey de değil yüzen kıta da değil yani bildiğin herhangi bir kıta gibi şöyle yapılabilir mi okyanusun dibi çok büyük matkaplarla dev o şeyler var ya işte petrol buldukları falan onlarla delinerek lav tabakasına ulaşılarak oradan farklı farklı yerlerden dışarıya lav çıkışı ve o lav çıktığı anda da kayaya dönecek ve o şekilde kaplayacak. Yeterli olur olmaz mı diye düşünüyorsunuzdur. Fazla fazla yeterli olur arkadaşlar. Neden? Hep diyorlar ya dünyanın dörtte üçü sularla kaplı ama yüzeyinin üstü. Yüz, altta kaya var. O kayalar bile aslında denize göre, okyanusa göre kalın. Ama onun altında magma var. Magma inanılmaz kalın zaten. Daha önce anlatmıştım ya. Yani şöyle düşün arkadaşlar. Bir elma düşün. Elmanın üzerine hafiften ıslatmışsın. Tamam mı? O ıslaklık denizler, okyanuslar. O elmanın kabuğu kara parçası, kara şey pardon, kaya yani kaya katmanı, litosfer. Elmanın kendisi de magma katmanı. O yüzden onda hiçbir sıkıntı yok. Bir. İkincisi bunu ne diyorum, neden diyorum? Yani hem Atlantis'i yapacaksın bu şekilde, hem Mu'yu yapacaksın. Bunu neden diyorum? Dünyada yaşıyoruz, 8 milyar insanız. Ancak bu kadar çok ...okyanus olan bir yerde yaşıyoruz. Ya yani bu kadar çok... Yani ...dünyanın bu kadar çok bölümü... ...yaşanmayacak... ...üzerinde yaşanılmayacak... ...bir yerdeyiz. Hani diyorlar ya Mars'ı... ...şey yapalım... terraforming yapalım. Terraforming diyor onlar. Yani işte dünya şeylerine koyalım. Aslında Mars'a kadar gideceğine... ...dünyada yeni yer açabilirsin. Öncelikle. Tabii ki şu sorunlar hep olacak. Mesela kaya çıkarsa... ...ve oradan karalar yükselirse... Birçok şehir tsunami altında kalır mı? Birçok şehir sular altında kalır mı? Vesaire. Tabii ki bunlar da ayrı sıkıntılar ama bunların tabii ki hepsi şey olacak. Yani ya hesaplanacak ya da diyelim ki komple artık yer kalmadı. O yüzden e, tamam sular altında da kalsa biz onun üstüne de kara çıkacağız denecek. Yani onu onu kafaya takmayın. Sular altında kalma olayını kafaya takmayın. Onu hesaplandığını düşünün. Nasıl olurdu? Bence günün birinde yaparlar bunu gelecekte. Biz göremeyiz büyük ihtimalle de. İnsanların sırayabilmesi için bence yaparlar. Bir de şunu düşünün arkadaşlar. Geleceğin geleceğin ulaşım aracı uçak değil. Evet istikbal göklerde ama zaten biz o istikbale geldik. Şu anda biz o istikbaldeyiz. Şimdi bizim istikbalimiz, bizim istikbalimiz de demir ağlarla ördük. Demiryolu. Kesinlikle arkadaşlar geleceğin taşıma aracı demiryolu. Kesinlikle. Bak şu anda Hyperloop yapıyorlar. Hyperloop Demir çok ilerlemiş vakumda giden bir versiyonu gibi bir şey. Çünkü neden bu böyle söylüyorum? Çünkü uçak ne kadar gelişmiş olursa olsun birincisi zaten aslında çıkması inmesi çok büyük teferruat olan bir şey. O yüzden çok fazla vakit kaybı var. Trenlerde böyle değil. İkincisi de ne kadar hızlı giderse gitsin uçak belli bir hızı geçemez. Neden? Havada çünkü gidiyor. Hava sürtünmesi sürekli hava sürtünmesi onu engelliyor. Ama trenlerde vakumun içine giden işte şu anda Hyperloop yapılmaya çalışılıyor. Bundan çok daha önce de bunun en azından konsepti vardı. O yüzden ben senelerdir yani 2011'de görmüştüm ben bu belgeseli. O zaman Hyperloop kelimesi bile yoktu yani. Ama konsept olarak böyle bir şey yapılabilir deniyordu. Öyle olunca işin içine de kurşun trenlerin teknolojisi girdiği zaman neredeyse sınırı yok yani şeyin. İnsanların kaldırabileceği kadar hız. Böyle bir şey olduğunu düşünecek olursanız araya da o kıtalar da olursa Buradan mesela düşünün İzmir'den. <gülüyor> bir de öyle bir şey var. Aktarma aktarma aktarmaya o kadar hani o uçaktan o uçağa indin o uçaktan o uçağa indin sıkıntısı da olmaz. Buradan mesela gidersin hemen İstanbul'a hızlı tren. Hop indin İstanbul'da. Yarım saat sonra mesela New York'a bir tane ekspres kalkıyor tamam mı? Ayarlamışsın sonu onu zaten. Veya bir saat sonra New York'a ekspres kalkıyor. Atlıyorsun tak gidiyorsun New York'a. Birkaç saat içinde. <gülüyor> Biz bunu güle oynaya böyle espri şaka gibi söylüyoruz ama... ...düşünsene ben öldükten sonra böyle... 100 sene sonra... ...bunlar böyle ortaya çıkıyor... ...bunlar oluyor... ...millet de böyle dinliyor... ...aa diyor 2017 senesinde neler konuşuyorlarmış insanlar... ...düşünecek olursanız 100 sene önce neler konuşuyorlardı... ...bugün olabilecek birçok şeyi... ...bildiler yani... ...şu mesela gelecekte el, el bilgisayar gibi bir şey olacak... ...ve her şeyi bilecek... ...sorulan her soruyu bilecek... ...ben bunu uzay yolunda bile seyrettiğim zaman... Ki ben 100 sene önce demiyordum bunu. Uzay yolunda bile seyrettiğim zaman aklıma yatmıyordu bile. Düşünün. Ben çok yaşlı bir adam da değilim yani. 20 sene önce falan. Veya 25 sene diyelim hadi. 20-25 sene arası. Bunu gördüğüm zaman diyordum ki ya tamam abi teknoloji falan da şimdi bu. Bir tane bilgisayar var bu her şeyi biliyor. Nasıl olacak bu iş? Al şu anda görüyoruz nasıl olduğunu. İnternete bağlanıyor. <gülüyor> şeyi düşünüyordum ben mesela. Gelecekte o zamanlar CD vardı. Gelecekte... Hard diskli teypler çıkacak diyordum. İyi tutmuş. Ve o zamanlar MP3 yoktu arkadaşlar. MP3 sadece şu anda bir format olarak sonradan çıktı. Onu da hatırlıyorum yani. Hep şey diyorduk ya işte kalite bozuluyor falan. Şu an bak her şey MP3 şu an. MP3 teknolojisi çıktıktan sonra hard diskli teyp zaten çok rahat bir şekilde yapıldı yani. Teyp'i geçtim cep telefonundan dinliyorsun artık her şeyi. Evet bu ilk ilginç olayımızdı arkadaşlar. İkincisi de bir seyircim bana yolladığı bir olay. Fransa'da Point Saint-Esprit Saint diye o konuya sanırım. Point Saint-Esprit diye yazılıyor bakmak istiyorsanız. Burada olan bir olaydan bahsediyor. Neden ilgimi çektiğini birazdan zaten anlayacaksınız. Burada insanların topluca delirmesi. Hatta size hemen senesinde de söyleyeyim. 50'lerde olması lazım bir saniye bakayım. Aynen 1951 yılında oluyor bu. Ve kasabadaki 250 kişi... Deliriyor aynı anda. Deliriyor. Halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Halüsinasyonları anlatmışlar hatta böyle. Birisi diyor ki benim kalbimi çıkardılar kalbimi bulun. Öbürü anneannesini boğmaya çalışıyor. Öbürü ben uçak oldum diyor. Camdan atlıyor aşağıya düşüyor yere. Sonra kalkıp koşmaya devam ediyor uçak gibi falan. Tam bir tımarhaneye dönüyor tamam mı? Açık hava tımarhanesine. Ondan sonra araştırıyorlar. Yani söylenen ola şu. Ergot olması lazım. Öyle bir mantar var. Ekmeklerde, unda böyle bir mantar bulunmuş. Ve bu mantar, mantarlarken küf yani. Küf anlamında söylüyorum. Bu küf insanlara halüsinojen etki yapıyor deniyor. Ha bir de tabii işin komplo teorisi kısmı var. Deniyor ki işte CIA, baya baya yani gazetelerde bile çıkmış CIA insanların üzerinde denemek için LSD kullandı falan. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ama işin komplo teorisi kısmı değil. Diğer kısmı beni daha çok ilgilendiriyor. Ergot küfü dedikleri olay çok eski podcastlerden bir tanesinde anlatmıştım belki hatırlıyorsunuzdur. Arkadaşlar Salem'de hani o cadı mahkemeleri dedim ya insanlar gerçek mahkemelere bu insan cadıdır diyerek çıkartılıp ondan sonra da işte ceza almaları. Orada da o şehirde de o kasabada da aynı şekilde aynı mantardan bulunuyor Ergot küfünden. Dur bakayım hatta ismi yanlış olmasın. Ara, aratıp bulamazsanız boşa gitmesin. Bir daha bir bakayım. Aynen Ergot mantarı arkadaşlar. Yani kısacası ikisi aynı mantar. İkisini şey yapan, iki olayı tetikleyen de aynı mantar. Düşünsenize bir kasabada herkes öyle bir deliriyor ki millet böyle cadı gördüğünü sanıyor ve insanları da birbirlerini cadı diye suçluyorlar, mahkemeye veriyorlar hatta idam ettiriyorlar. Tabi şöyle bir şey de olabilir. O ergot mantarını 1951 yılında kasıtlı olarak <gülüyor> düşüse, kasıtlı olarak vermişler. Neden? İşte demişler bak burada bu mantar sayesinde insanları cadı olarak falan görmeye başladılar. Şimdi gene verirsek ne olur? Öyle bir deney yapmış olabilirler. O yüzden bu da benim için gerçekten ilginçti. Bir de film köşesi arkadaşlar. Film köşesine gelelim. Size şunu demiştim hatırlıyorsunuzdur belki. Sizin için 10 tane entel film seyredeceğim. Kendimi zorlayacağım, kasacağım. 10 tane entel film seyredeceğim. Ama tabii entel filmler ki aslında o kadar uçmuş filmler değil. Gene normal film ama Oscar'lık. Birdman gibi yani. Veya Black Swan gibi. Benim için bile entel filmi kalıyor. Yani. Belki sizin için normal filmdir. Bunlardan 4. 4 tane falan seyrettim. Daha sonra hatta 5. olarak Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da mıydı? Bir Zamanlar Anadolu muydu? Bir Zamanlar Anadolu'yu indirdim. Ya, yani, e, raftan raftan indirdim yasal e, yollarla. Raftan indirip satı aldım. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sıra da o vardı. Onu seyredecektim. Bir türlü gerçekten vakit olmadı arkadaşlar. Videoların üzerinde uğraşmaktan beylim folluş oldu. En son işte 2-3 gündür Şeyi tadilat yapmaktan, video listesini, <gülüyor> YouTube'u tadilat yapmaktan en son ne kadar çok telif, telifli müzik kullandığım video almış ya. Onların hepsini düzeltte düzeltte canım çıktı. Ama gerçekten çok büyük kayıp yaşıyordum her ay. E insanlar diyorum ya insanlar bu kadar yardımcı oluyor bana. Ben kendime yardımcı olmuyorum. Yani insanlar nasıl bana yardımcı oluyor diye. Aslında benim de kendime yardımcı olmam lazım biraz. Şimdi ilk fırsatta onu hallettik. Geriye montajı olmamış bazı işte Romanya videoları ve sanıyorum Vancouver'da var mı yok mu hatırlamıyorum. Tamam ama Romanya videolarının içinde var. Mesela Dracula'nın kalesi vesaire. Bunların da montajını yapıp bunları da yükleyeceğiz. Böyle gidecek. Bir tane sürpriz video var. <gülüyor> sürpriz video var. Onu söylemiyorum. Onun çekimini yaptım. Büyük ihtimalle onun montajını yaparım. Yani şu anda bunu yükleyeceğim ya podcast'i. Bu zaten bugün yüklerim. Ardından da hemen diğerinin montajını yaparım. Bugün yarın da onu yüklerim. Böyle yuvarlanır gideriz. Yarın onu hallederim herhalde. Evet seyrettiğim filmlere gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi daha sonra sırada başka filmler de var. Onları da seyrettikten sonra başka bir parça daha yaparız. Sanıyorum böyle daha az sıkıcı olacak. Sanıyorum böyle daha eğlenceli olacak. Farklı farklı konulara girince. Seyrettiğim filmler neler? Drive. Drive'ı seyrettim. Enemy'yi saymıyorum. Enemy'yi de seyretmiştim ama Enemy'yi ben normal film sanmıştım. <gülüyor> sayayım mı onu da? Hadi sayayım onu da. Enemy'yi de seyrettim. Enemy, Drive, Neon Demon, Black Swan, bir de Birdman. Hepsinin üzerinde konuşmak istiyorum. Bence ilginç bir konuşma olacak. Çünkü enter olmayan birisinin enter filmler seyredip neler hissettiğini anlamanız için. Çünkü bu filmlerin her biri yere göğe sığdırlamayan filmler. O yüzden biz biraz yere yere, göre, yere göğe sığdıracağız. Yani hani çok derin bir filmi filmi anlamayan biri seyrettiği zaman bu ne lan falan der ya. Veya şu sebepten dolayı beğenmedim der ya. Aslında o işte zevk renk farklılığı. Benim de aynı sebepten dolayı. Yapacağım bazı yorumlar olacak. Ben mesela şu an kalite bakımından hepsini yani bu şu enter film sayılır bilmiyorum. Kalite ama parçalardan akıyor yani. Witch, witch filmi. Hayvan gibi film arkadaşlar. Hayvan gibi film. Bu kadar. <gülüyor> Beğenmeyen olabilir. Beğenmeyen insan neden beğenmediğini anlarım. Ama bu film kötü film diyen insanlar görüyorum. O insanlar ki onlar ne zalim insanlardır. Hayır o insanlar filmde anlamıyor abi bu kadar basit. Kızmasın kimse. Diyorum ya mesela ben mesela Enemi filminde hiç hoşuma gitmedi ama en azından anlamadığımın farkındayım. Şu Şuna kızdım ama Enemi filminde. Fragman. Fragmanı seyrettim. Fragmanı seyrettiğin zaman normal gerilim filmi gibi. Ama değilmiş işte. Tamamen her şeyi sembolize eden sonunda da her şeyin aslında sembolik anlatım olduğunun ortaya çıktığı bir film. Bu tür sanat filmi sevmiyorsanız Enemi'yi seyretmeyin arkadaşlar. Bir. E diyorum ya Yani film e, eleştirmenleri A artı falan onun üzerine 10 on falan verdiler buna Onlara da haksız demiyorum Sadece keşke fragmanda Clickbait gibi fragman yapmasaydınız Diyorum yani Bu biraz öyle clickbait gibi fragman olmuş Evet Enemi aslında bu seri için seyretmemiştim Çok daha önce seyretmiştim O yüzden onun üstünden çok durmayacağım Sonra sıradan gidelim Yani seyretme sırasında gidelim Neon Demon'ı seyrettim Neon, Demon diye yazılıyor. Bence bu seyrettiğim dördünün içinde, dört tane olacak şeyi, enemi saymıyorum ya. Onu daha önce seyrettiğim için. Dört filmin içinde en bana yakın filmdi. Bunu mesela bu dördünün içinde en çok bunu tavsiye ederim yani seyretmenizi. Bir tane abi var. Adamın dur hep William mıydı? Winding Griffin. Dur dur ilk, ilk adı normal ya. İlk adı normal olduğu için hep karıştırıyorum. William olması lazım. Bir bakayım bir saniye. Oha Nikolas'mış. Nicolas mı? Hiç aklıma gelmez daha. Nikolas Winding Refn. Danimarkalıymış abi. Böyle o yüzden böyle garip ismi var. Gerçekten Enter filmi yönetsin diye adama isim koymuşlar yani. Neon Demon'da konu bir tane kız var. Gerçekten güzel. Çok güzel olduğu için işte Los Angeles olmasa. Bir büyük şehir. Los Angeles diye hatırlıyorum. Biraz vakit geçti üstünden. Oraya modellik yapmaya geliyor. Ve bir sürü orada modellik yapmaya çalışan kişinin arasından hemen sıyrılıp bunu model yapıyorlar. Diğerleri bunu kıskanıyor vesaire. Doğal güzelliği olduğu için. Yani biz uğraşıyoruz neden olmuyor. Daha sonra olaylar gelişiyor. Orada işte yaşananlar. Orada insanları nasıl alıp ruhunu alıyorsun. Ruhsuzlaştırıyorsun. Ondan sonra işte zirveye çıkmak için nelerden feragat ediliyor vesaire. Ama bunu aşırı sanatsal bir şekilde yapmışlar. Ben bunu sevdim bu filmi. Bence güzel. Evet. Enter filmi kategorisine girer mi? Bence girer. Ara ara biraz sıkılı, sıkılıyor mu insan? Evet ama gene de seyrettiğinde Bence de Neden? Renk paleti benim hoşuma gitti. Aşırı abartı bir canlı renk yapmış. Bu aşırı abartı canlı rengin içinde de ama bazı şiddet ve bazı sıra dışı sahneler de var. Bazı işte bazı kanlı, bazı sıra dışı sahneler var. İkisi tezat oluşturmuş ve müzikler de böyle tam böyle ne derler ya? Reyve gidersin ya orada böyle çok derinden böyle ambiyent müzik çalarlar. Yani müzikler için çok uğraşılmış. Şöyle diyeyim. Şeyi seyredin. E, fragmanı seyredin. Neon Demon diye yazılıyor. Fragmanı seyredin. Fragmanı beğenirseniz filmi de beğenirsiniz bence. Sonlara doğru ise iyice boku çıkıyor filmin. O yüzden diğer sertin birçok filmden farkı oydu. Yani sonuna kadar dümdüz anlatım Sonda artık öyle garip şeyler oluyor ki tamam diyorsun sembolik anlatım yapmışlar burada ama anlatmayayım. Çok aba yani bayağı bir abartıyorlar sonlarda. O yüzden bence seyredin. Diyorum ya güzel oluyor yani. Biraz insan kendini zorlayıp böyle filmler seyredince ufku açılıyor. Bunun haricinde ikinci seyrettim Drive'dı. Yönetmen gene aynı. Bu da gene çok çok ünlü olan, çok yüksek notlar alan. Aşırı yüksek yani. 8'e mine yaklaşmıştık sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir film. Film kalitesi olarak zaten... Ya tamam kaliteli. Hatta öyle ki... Bazı sahnelerine bakıyorsun... Gerçekten efsane çekmiş adam. Drive zaten hani adı üstünde. Çok iyi araba kulan Hem hani şu araba standları yapılır ya... Araba dublörü yani. Arabanın içinde o dublörlüğü yapan... işte arabayı uçuruyor, döndürüyor vesaire Hem o işi yapan... Hem de işte ara arada... Banka soygunculuğu veya işte herhangi bir soygunculuğunu yapıyor adamlar. Buna Bunu da tutuyorlar parayla. Bu adam çok iyi araba kullanıyor. Kaçırıyor bunları yani. İşin ehli. Polis polis hiçbir şekilde yakalayamıyor. Şimdi aynı sıkıntı buna da geçerli arkadaşlar. Bunun fragmanı da clickbait. O yüzden insanlar nefret Çoğu insan bu filmden de nefret etti bak. En büyük sebep de bu. Fragmana bakıyorsun aşırı bir aksiyon gibi gözüküyor ama bütün aksiyon aslında fragmanda. En iyi sahneler neredeyse oraya koymuşlar. Bazı sahneye bakıyorsun filmde. Gerçekten çok hoşuma giden... işte o araba takip sahnesi var mesela bir tane. Orada çok hoşuma giden... Bir iki görüntü var yani. Nasıl çekmişler, nasıl denk getirmişler. Uğraşarak mı yapmışlar yoksa... Çok büyük uğraşarak yapmışlar. Yani green screen, yeşil ekran falan değil. Adam mesela şey yapıyor. En son işte son arabayı atlatıyor. Ondan sonra arabanın karşısından gösteriyor. Yani sürücünün, başrol oyuncusunun yüzünden gözüküyor. Araba ilerlerken arka tarafta da şeyi görüyorsun arka planda ama şeyi görüyorsun. Arabanın içini görüyorsun. Yani sürücünün yüzü, arabanın içi, arabanın arkasında da dönerek, uçarak patlayan arabaları falan görüyorsun. Yani onu çok iyi denk getirmişler. Otur çok güzel sahneler var ama film genel olarak şey değil. Aksiyon filmi değil bir. İkincisi de arkadaşlar. Şimdi geliyoruz sıkıntılara. Entel filmi neden sevmiyorumun? Başlıca sorunlarına geliyoruz. Konu, konu. Bir tane işte Adam var. Tamam onu biliyoruz. Çok tatlı kaçırmayacağım merak etmeyin. Ama anlamadığım noktalara veya benim çok ilgimi çekmeyen, çekmeyeni söyleyeceğim noktalara geleceğim. Bu adamın yanında çalıştığı ve çok da sevmediği bir patronu var. Bu patronu falan öldürüyorlar. Onu öldürünce adam aşırı sinirleniyor. Milletin kafasını falan eziyor böyle. Şimdi benim sıkıntım şu. O adam zaten çok sevilmeyen bir adamdı. O adam öldürüldüğü zaman ben de sanıyorum ki yani film eleştirmenlerinden seyrettiğimde şey e, aynen onları seyrettiğimde şey demişlerdi. İşte adamı öyle büyük bir yaralıyorlar ki adam da işte vahşileşiyor sonlara doğru falan. En sonu vahşi bitiyor. Ben de sanıyorum ki orada işte bir tane kız var bunun sevdiği. Orada işte bir çocuk var. Gene o kızın çocuğu. Ben de onları öldürüyorlar falan sanıyorum. Bu arada spoiler oldu kusura bakmayın. <gülüyor> Bu olayı bakın. Bundaki... Bundan sonraki filmlerde de göreceğiz. Enter filmlerinin en büyük sıkıntısı bu. Çok güzel çekiyorlar, harika, her şey mükemmel ama konu çok umrunda olmayan bir şey. Burada bu. Yani o çok umrunda olmayan bir adamın ölmesi. Bak, John Wick'te ne yaptılar? Şeyi öldürdüler, değil mi? Yavru köpek vardı bir tane, onu öldürttüler filmde. Öyle olunca tamam ha diyorsun. yavru köpek öldürdü. Harbi de öyle ama yani. Vurulan, vur Joker, vur diyorsun o zaman ya. Yani. Gene aynı şekilde bundan sonra sevdiğim film Black Swan. Black Swan'da aldı mı o da Oscar? Aday mı oldu öyle bir şeydi. Gene işte muhteşem film Tamam denebilir. Ve Oscar niye aldı demiyorum. Oscar'ı da hak edebilir. Ama gene aynısı geçerli. Bir tane kız var. Bale yapıyor çok iyi yapıyor. Dört dörtlük ama işte kendini veremiyor. Aynı zamanda işte kötü e, kuğu olamıyor. Hep iyi kuğu oluyormuş. Yani White Swan. Black Swan olamıyormuş. Kötü kuğu olamıyormuş. Bu arada çok ırkçı. Niye Black Swan kötü? Black Swans matter. Ondan sonra işte başka kendinden daha genç bir kız geliyor. O ister istemez bunun yerini alıyor vesaire. Hatta sonlara doğru hani o rolü alabilmek için çok ekstrem şeyler yapmaya başlıyor Natalie Portman falan. Hani diyorsun ki aa bak sonlara doğru gerçekten bir şeyler oldu falan diyorsun ama sonra o da hayal çıkıyor falan. Yani kısacası gene aynısı geçerli. Bakıyorsun çok böyle parası olan, hiçbir maddi sıkıntısı olmayan birisinin işte ben rolümü kaybetmeyeyim, bu rolümü tekrardan kazanmak için ne yapmam lazım mücadelesi. Yani çok güzel işlenmiş, o ayrı. Ama konu umurunda değil. Alamasan olacak, bana ne? Anlamıyorum bana ne yani? Almasın, bana mı alıyor? Bundan sonraki Birdman, aynısı. Filme gene diyeceğim yok. Oscar almış, tamam ona da eyvallah. Bununla ilgili bir şey de söyleyeceğim bu arada da. Önce şunu anlatayım. Gene aynı. Eskiden ünlü olan bir adam... Şimdi işte YouTube, Facebook vesaire oranın ünlüleri çıkınca bu da onları kullanmadığı için artık çok fazla insanın tanımadığı, ünlü eskisi gibi bir şey olmuş ama gene insanlar şey yapıyor, tanıyor. Onun da işte tekrardan tiyatro yönetmeni olup, tiyatro oynayıp tekrardan gündeme gelebilme çabası. Film tamam kaliteli, eyval ona lafımız yok ama konu bu, bana ne? Yani bir tekrardan gündeme gelmişsin, gelmemişsin zaten zenginin önde gidesin yani gidenisin. Al parayla. Bir şöyle şey yap. Eti, eti tokatla. Ondan sonra şöyle yukarıdan bir tuz ekiyormuş gibi yap. <gülüyor> Al sana şöhret. Ne uğraştın ki tiyatroyla. Ama film gerçekten güzel. Bunun da şey clickbait gibi. Fragmanı. Aslında onu bilerek yapmışlar. Bil, bilerek yanıltıcılık yapmışlar. Güzel olmuş. Çünkü filmin içinde adamın süper güçleri var mı yok mu anlayamıyorsun. Süper güçleri var mı yoksa onu kendimi görüyor anlayamıyorsun. Ama... Bir nokta geliyor ki orada kesin olarak anlıyorsun. Onu da söylemeyeceğim. Bunun haricinde bir yerle ilgili konuşmak istiyorum demiştim ya. Şöyle bir nokta. Birdman'ı seyrettiyseniz o noktaya dikkatinizi çekeyim. Şimdi sahneler blok çekim zaten değil mi? 10 dakika 10 dakika mı gidiyor? Belki daha uzun gidiyordur. Bu sahnelerden bir tanesinde şeyin yanına geliyorlar. İşte Michael Michael Keaton'dı değil mi abinin adı? Michael Keaton'ın yanına geliyorlar. Onun yardımcılarından bir tanesi... Bir laf söyleyecek tamam mı? Lafın tam olduğunu da tam ne olduğunu hatırlayamadım. Sonra geri döndüğümüz anda yerini de bulamadım zaten. Diyelim ki Suudi Arabistan'dan konuklarımız geliyor diyecek tamam mı? O, o kelimeyi yanlış söylüyor. Suudi Arabistan diyeceğini, mesela Subi diyor sonra düz, duruyor düzeltiyor Suudi Arabistan diyor. Yani şu şekilde konuşuyor mesela. Subi, Suudi Arabistan'dan misafirlerimiz gelecek. Şimdi normalde tabii herhangi bir filmde bunu söylediğin zaman nasıl bunu kesmezler dersin. Nasıl bunu tekrardan oynatmazlar dersin. Ama ben onu seyrettiğim zaman şunu dedim. Tamam adamlar blok çekim. Blok çekim olduğu için öyle bir kelimeyi bir çaşmayı artık kesmemişler. Uğraşmamışlar yani. Olabilir dedim. Ondan sonra filmin yönetmeniyle röportajı seyrettim. İnaritu'yla. İnaritu'ydu değil mi onun yönetmeni? Yönetmenle röportajı seyrettim. Adam diyor ki her dakikası her saniyesi bizim kontrolümüz altındaydı diyor. Şimdi gerçekten onu düşünmek lazım. Onu Google'da kesin tartışmışlardır. Arasak buluruz yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu merak ettiğim için soruyorum ben de. Eğer onu gerçekten adamın söylediği gibi her dakika her saniye bu adamların kontrolü altındaysa. Çünkü tamam başka şeyler de var. Hani adam takılıyor düşüyor tökezliyor tök gibi gözüküyor ama. Hani onlar da hep kontrol altındaymış. Tamam onlar zaten çok batmıyor. Eğer şey olsaydı o işte yanlış konuşan adam. Mesela başka sahnelerde başka kelimeleri de yanlış söyleseydi ozan derdi ki bu onun karakteri. Ama o da yok. Sizce gerçekten böyle mi? Yani orada bilerek mi yanlış söylettirdi? Ve eğer öyleyse bilerek mi dili sürçürttü? Metinde öyle mi geçiyor? Veya öyleyse sebep ne? Değilse de niye ayak yapıyor? <gülüyor> yani değilse de ayak mı yapıyor sizce? Hani adam bir hata yaptı ama çok göze batmasın diye ben onu aslında bilerek oraya koydum mu diye. Ne dersiniz? <gülüyor> evet arkadaşlar, sonuç itibariyle bu enter filmleri sev ettik. Sorun %90 aynıydı. Sorun şu. Filmlerin kalitesine lafım yok. Ancak bakın anime'de de aynısıydı aslında. Onu da bu gruba dahil edebiliriz. Ancak konu benim umurumda olmayan şeyler. Umrumda olmayan konu. Yani ünlü ve adam çok ünlüymüş. Çok zenginmiş. Ondan sonra tekrar ünlü olmaya çalışıyor. Ve bir de şöyle bir şey vardı. Bir türlü bitmedi bir örnek. Bir yerde onu da söylemeyeceğim. Bitti sanıyorsun. Orada da gene bitmiyor. Hatta şey olmuş ya. Tartışma. Onun da tartışması var. Orada acaba gerçekten bitiyor da geri kalanlar hayal mi? Onun da tartışması var. Ama 2-3 kere zaten bitti sanıyorsun. Bitmiyor bir türlü falan. Aha bu sefer bitti. Gene bitmiyor falan. Yani ben şunu fark ettim. Ben film seyrettiğim zaman... Evet kusura bakmayın ani ara vermem gerekti. Geri geldim. Burası aşırı soğuk ya. <gülüyor> katalitlik soba. O videolarda gördüğünüz katalitlik so soba şu an açık ama gene de yetmiyor. Belki e, biraz daha açarız. Klima gelecek yakında onu bekliyoruz. Evet her neyse toparlamak gerekirse. Şimdi şeyi bekliyorum. Bir zamanlar Anadolu. Bakalım onası nasıl? O nasıl çıkacak? Sırada gene bir sürü entel ekşici karışık filmler var. Onları seyredeceğim onları seyrettikten sonra şöyle bir liste yapabilirim. Seyretmesi aşırı zor olan filmler. Yani iğraşlık konusunda human centipede türü yani. Onları sermek istiyorum. Asyrbiyin filmini seyrettim. Çok aşırı gelmedi bana. Onun hakkında zaten konuşmuştum. O yüzden tekrardan konuşmayacağım. O listeyi yaptığım zaman biraz daha detaylı olarak konuşuruz. Büyük ihtimal şu bakımdan çok aşırı gelmedi bana. Hani zaten filmde ne olduğunu daha önceden... Seyreden arkadaşlara anlatmıştı. Çok hani tavuğu yıkan bir sürü sahne var. Ama bir de baktığın zaman hani şey olur ya bir noktadan sonra çizgi film gelir, gibi gelir artık. O yüzden ben seyrettiğim zaman daha çok şeylere bakıyordum. Nasıl yapmışlar acaba bunu? Şu efekti nasıl yapmışlar? <gülüyor> Ama mesela nekromantik türü filmlerde bazı yerleri atl atlamak zorunda kaldım yani. Çünkü biraz hile yapmışlar. Çiğit kodunu bulmuşlar için. Gerçekten hayvan... Kesilip mesela yenilen işte tav tavşanı yakalıyor kesiyor derisini yüzüyor falan. Şimdi o normalde de öyle bir şey yapılıyor. Öyle bir şey yapıldığı için onu kameraya almışlar. İkincisinde de aynısının işte fokları döverek öldürüyorlar falan. O da yani gerçek görüntülerde almışlar oraya koymuşlar. Kendileri yapmamış yani. O biraz işin hilesi. O tür özellikle gerçek hayvanlara eziyet türü görüntüleri seyretmek beni aşırı sinirlendiriyor. O yüzden onları seyretmiyorum şey de var mesela Cannibal Holocaust. Onu da seyrettim. Ondan da bahsederim. Onda da gene aynı. Tek seyretmesi zor olan yerler. Maymunu mesela tamam? Yerler maymunu yakalıyor. Kafasını, beynini yarıyorlar canlı canlı. Sonra beynini yiyorlar. Bunların onu kameraya almış gibi. Dev bir kaplumbağa mesela yakalıyor, ters çeviriyor, kafasını kesiyor. Kap içini açıyorlar falan. İçini açıp organlarını çıkarırken kaplumbağanın ayakları hala oynuyor falan. Gerçek bir de görüntü yani. Gerçek olduğunu biliyorsun. Tabi buna da şey de yani şu anda zaten yapamazlar da o zaman da hani hayvanı işkence de, diyemiyorlar. Neden? Çünkü zaten orada insanlar onu kesip yiyorlar. Ama gerçekte olan bir şey yani. Hani sen onu çeksen de çekmesen de olan bir şey. O yüzden onu adam çekmiş görüntülemiş yani. Şeyi hatırlıyordum ben bir tane doğa olur ya böyle reality şovlar dua ile ilgili. Bir tane kaplumbağa buluyorlar. İşte adam diyor ki bu kaplumbağa, adam da şey işte doğada yaşama uzmanı gibi bir şey. Karısı da normal insan. <gülüyor> diyor ki işte şimdi bu kaplumbağayı yakalayıp kesmek zorundayız. Karısı istemiyor. Ağlıyor falan. Diyor ki eğer bak diyor bunun işte kabuğundan şöyle faydalanırız. Etinden şöyle faydalanırız. Bilmem ne bilmem ne. O yüzden diyor bunun için diyor hani e, devam edebilmemiz için bunu kesmek zorundayız. Hayır ölmezdin yani onu öldürmeseydin. O kaplumbağayı öldürmesini ölmezdin yani. Böyle bir noktada değildin yani. Sonra işte kadın tamam diyor ağlayarak falan. tam ben de hop ...oştu bu çocuğu yaptım. <gülüyor> Bastım düğmeye geçtim yani. Seni mi seyredeceğim lan? Geri zekalı. O arada Kaplumbağayı öldürüyorsun. Evet arkadaşlar. Serimiz bu kadardı. Umarım bu karışık podcast'i beğenmişsinizdir. Bu konsepti beğenmişsinizdir. Ara ara böyle yapabiliriz. Bu arada şunu da sorayım size. Sizce mesela Witch filmi de Enter filmi kategorisine giriyor mu? Ne olduğu zaman veya ne olduğu zaman kalite akıyor film. Ne olduğu zaman Enter filmi olur. Ve tabii ki genelde hem kalite okuyor hem enter filmidir. Birçok film. Özellikle şu saydığım dört film de aslında kaliteli film kategorisinde yani. Hani kötü film diyemeyiz. Sanıyorum fark bence Witch filminde yaşanan olaylar konu önemli bir konuydu. İnsanların hayatını tehdit eden. Hani seyrettiğin zaman bu insanların hayatı tehdit altında diye düşündüğün ve gerçekten seni merak ettiren acaba ne oluyor diye merak ettiren bir film olduğu için. Bir de hiçbir şey, hiçbir eleştirmen bundan bahsetmemiş. Yani sinematografiden bahsetmişler gerçekten on numara. Çocuk oyuncuların kalitesinden ve korkunçluğundan bahsetmişler gerçekten on numara. Yönetmen öyle bir yönetmen ki hayvana bile, hayvana bile rol yaptırmış. Ve hayvan hepsinden ünlü oldu Black Philip diye. Tişörtleri bile var şu anda yani. Ondan sonra yönetmen zaten bir sene falan... Bir sene sürekli okumuş. O sürekli okuyan adamlardan vardır ya. <gülüyor> onlardan bir tanesi işte. Sürekli okumuş. O dönemin yazılarını bilmem nesini. Kitaplarını. O dönemde geçen işte şeyleri, hikayeleri. New England folk tale diye geçiyor zaten. Gerçekten böyle folk. Yani o zamanın ne derler ona? Bizim vardır ya Dede Korkut masalları. Onların da öyle işte. Dede, dede, dede Johnny masalları onun. Grandfather Johnny masalları. O şekilde çok fazla yaratıklı, cadılı bilmem neli böyle şey var. Halk hikayesi var. Bu da onlardan bir tanesi. Yani o dönem çıkan şeyi bile kutsal işte İncil'i falan bile onları bile okumuş yani farkları görmek için. Bunlar on numaraydı. Ama şuna kimse dikkat etmemiş. Adamın ses tonu. Kulaklıkla seyredin arkadaşlar. Adamın ses tonu. Adamın ses tonu. Bir derin giriyor böyle. O adam var ya hangi dini bana satarsa alacağım ben onu. <gülüyor> ne din satıyorsa onu o dini alacağım ben abi. Bu kadar etkileyici, bu kadar etkileyici derinden gelen bir ses. Bilgisayarla mı yaptılar acaba? Adamın kendi sesi mi öyle? Baş roldeki, baba, baba rolündeki adam. Baba yani adam. Umarım ileride de gene görürüz kendisini. Serin arkadaşlar. Çok ciddiyim seyretmeyin dövüyorlar. The Witch seyredin. <gülüyor> ...mümkünse tek başınıza kulaklıkla seyredin. Çok aşırı korkunç değil zaten. Korkunçlu yerleri var. Bazınıza çok korkunç da gelebilir ama... ...esas kalite. Gerilim kalite on numara. Evet arkadaşlar tekliflerinizi bekliyorum. Şu filmi de seyret, bu filmi de seyret veya şöyle bir seri yap. Böyle bir seri yap. Bu podcast serisi daha çok seyircinin teklifleri üzerine... ...veya seyircinin istedikleri üzerine ilerliyor zaten... Biliyorsunuz geldi ben projelerimde bildiğimi okurum. <gülüyor> Ama bu öyle değil. Bu farklı. Bunun haricinde adresimiz faydal.com, youtube.com bölü commec, facebook.com bölü faydal twitter.com bölü commec, destek olmak isteyen arkadaşlarımız için patreon.com bölü faydal. Adblocksuz arkadaşlarımız yavaş yavaş seyretmeye başlamış. Farkı az da olsa görebiliyoruz. Böyle devam ederse kim bir belki ileride çekeceğimiz kısa filmleri hiç sponsor almadan da çekebiliriz. O günleri görür müyüz? <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Black Felipe, emanet olun.